Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Semihe Özel'e teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Malumunuz olduğu üzere bu hafta... ...halk müziğinin yaşayan en büyük sanatçılarından biri olan... Neşe Ertaş, Hakka yürüdü. Ve onun ardından çok şey söylendi, söylenmekte... ...ve bundan sonra da söylenecek. Bu çok tabii bir şey. Fakat bu yazılıp çizilenler arasında... Beni inciten birçok şey oldu. Bir halk müziği, muhibbi ve Neşet Ertaş hayranı olarak. Bu konuda bir takım eleştirilerimi söyleyerek programa başlamak istiyorum. Biraz uzunca bir anons olacak bu. Bunlardan ilki sadece Neşet Ertaş özelinde olan bir mesele değil. Genelde vefat eden ünlülerin ardından söylenen klişelerden birisi. Değeri bilinmedi lafıdır. Bu klişeyi, ve basma kalıp lafı duymaktan, okumaktan artık gına geldi bana açıkçası. Bu ifadelerle artık insanları yad etmeye çalışmanın bir gereği yok. Çünkü şunu sormak lazım: Siz eğer fikrine başvurulan kişilerseniz, yazarlar, çizerler ya da düşünürlerseniz, neden daha önce bu adamın değerinin bilinmesi için gerekli şeyi yapmadınız ya da anlatmadınız diye sorulabilir. Siz bunu yapmadığınız için. Acaba bu sanatçıların, yazarların, çizerlerin değeri bilinmemiş olabilir mi diye bir soru yöneltilebilir. Neşet Ertaş özelinde konuşacak olursak, diğer çünkü yazar, çizerler ya da sanatçılar için belki bu kadar keskin sınırlarla konuşma hakkım yoktur ama Neşet Ertaş'ın değerinin bilinmediği yönünde tespitler yapmak ya da kalanın onun külliyatını yayınlamak gibi çok büyük bir hizmet yaptıktan sonra onun bu toplumda tanınmaya başlandığını söylemek, Neşet Ertaş'ın hem anısına haksızlık, hem onu dinleyenlere ve sevenlere hakarettir. Ben bunu kabul etmiyorum ve yazılıp çizilen yazılarda da genellikle bu yönde şeyler var. Ya da çok duygusal yazılar yazılıyor. Tabii bu da anlaşılabilir bir şey. Neticede Neşet Ertaş'ın artık aramızda olmaması hepimizi üzüyor. Bu duygusal tavrı da anlayabiliriz. Ama Neşet Ertaş'ın, ...bundan sonra yaşayıp yaşamayacağını bizim tavrımız biraz da belirleyecek. Bu bakımdan ben bu yaklaşımlara çok karşıyım. Sebeplerini de açıklayayım. Çünkü değerinin bilinmediğini söylemek gerçekten Neşet Ertaş'ın hatırasına bir haksızlık. Değeri kim tarafından, ne tarafından bilinmedi? Ya da 2000'den önce Neşet Ertaş kim tarafından tanınmıyordu? Yani belli bir zümrenin Neşet Ertaş'tan haberdar olmaması... ...onun tanınmadığı ya da değerinin bilinmediği anlamına gelmiyor. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Bu konuda örneğin Oğuz Aral'ın bir tespiti var. Neşet Ertaş'ın Türkiye'nin ilk pop sanatçısı olduğunun söylenebileceğini söylüyordu. Tabii ki bu niteliğini düşürmek amacıyla söylenen bir şey değil. Yaygın bir biçimde tanınıp sevilmesi anlamında söylüyor bunu Oğuz Aral. Zaten Anadolu'ya eğer giderseniz, insanlarla sohbet ederseniz ki ben Anadolu'da büyüdüğüm ve birçok yerini de gördüğüm için söylüyorum. Neşet Ertaş'ı tanımayan pek kimseye rastlamazsınız. Tanıyanların da büyük çoğunluğu severler, sevmeyenler de en azından saygı duyarlar. Başka bir hususta şu, Neşet Ertaş'ın Türkiye'de verdiği ilk konsere, yani ilk konser derken 2000'li yıllarda verdiği ilk konsere, ben de gitmiştim. Tanınmayan bir insanın konserinin böyle hınca hınç dolması ve hatta çoğunluğunu da gençlerin oluşturması pek e, anlamlı olmaz. Yani tanınmıyorsa bu konser böyle hınca hınç dolmazdı ama salon Coşkuyla doluydu üstelik ve hatta Neşet Ertaş'ın bağlamasının akordu bozuldu bir ara. Akordunu yapıyordu ve <gülüyor> bir dinleyici oradan baba akordun bile başka güzel baba diye bağırdı. Dolayısıyla Neşet Ertaş'ın değerini bazı kesimler bilmemiş olabilir ama onun değeri bu halk tarafından bilindi. O da bunu gördü ve takdir etti. Bunu söylemek lazım ki onun ruhunu incitmeyelim ve yerinde bir tespit yapmış olalım. Tüm bu sebeplerden ben Neşet Ertaş'la ilgili seri programlar yapmaya karar verdim. Yani birkaç hafta sürecek programlar. Anonslar da biraz uzun olacak. Normalde tercih etmediğim bir yol bu. Fakat şimdiden bunu hoş karşılayacağınızı ümit ediyorum. Aslında demin söylediğim konularla ilgili bahsedilebilecek çok şey var. Ben bu konuda bir saat, iki saat konuşabilirim. Ama sanırım bu kadar eleştiri yeterli. Ve konunun uzmanı olmasam da Önceden okuduğum kitapları gözden geçirdim, yeni birkaç kaynağa baktım. Yaptığım eleştirinin bana da yapılmaması için elimden geldiğince Neşet taşı, abdallardan başlayarak, Kırşehir müziğinden söz ederek anlatmaya çalışacağım. Bu arada konunun uzmanı olmadığım için elbette hatalarım, eksiklerim olabilir. Bunu eleştirileri önlemek için söylemiyorum. Eleştiriler her zaman başım gözüm üstüne. Bu hataların eleştirilerini kabul ediyorum fakat Bunların günahını da vebalini de hakkıyla Neşet Ertaş'ı anlatmayanların boynuna asıyorum. Bu arada son olarak bu anonsu bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum ki bu eleştirileri getirirken Neşet Ertaş'la ilgili kimsenin değerli çalışmalar yapmadığını söylemek istemiyorum. Aksine Bayram Bilge Tokel ve Erol Parlak gibi araştırmacıların değerli tespitleri var. Onlara bu vesileyle teşekkür ediyorum. Çünkü onlar müstesna bu konuda bir istisna oluşturuyorlar. Bunun dışında Neşet Ertaş'ın türkülerini ve hatta sadece Neşet Ertaş'ın değil, Orta Anadolu Abdallarının eserlerini hem konserlerinde hem albümlerinde icra eden, Nida Ateş, Okan Murat Öztürk, Engiz Özkan, Abdurrahman Tarikçi gibi sanatçılar da elbette müstesna. Bunu da bir e, vefa borcu olarak söyleme gereği duydum. Şimdi dinleyeceğimiz ilk türkü Neşet Ertaş'ın Şad Olup Gülmedim isimli albümünden. ve müzik Neşet Ertaş'a ait ve türkünün ismi de yine Şad olup gülmedim eller içinde. Bir garayım kullar içinde gitti yarım gurbet elden gelmedi. Bir bıdı garayım kullar. 7.5 gurbe elden gelmedi Gidene de gelmez diyorlar Akar gözyaşları dinmez diyorlar Öksüzler murada. Getti yarim ben, öt, elden gelmedi eksizler <Gülüyor> muradara. Neşet Ertaş'tan ve onun icrasından bahsetmeden önce abdallardan biraz bahsetmek gerekiyor. Zaten bu haftaki programda Neşet Ertaş özelinde çok durmadan abdallar hakkında bir şeyler aktarmaya çalışacağım sizlere. Sonraki haftalarda Neşet Ertaş üzerine konuşmayı tercih edeceğim. Abdallarla ilgili konuşmak biraz zor çünkü bu mesele oldukça çetrefilli bir mesele. Bunun birkaç sebebi var. İlk olarak Abdallar adıyla anılan topluluklar çok farklı bölge ve coğrafyalarda yaşıyorlar. Afganistan ve Türkmenistan'dan Azerbaycan'a ve oradan Anadolu'nun çok çeşitli bölgelerine kadar hatta Balkanlara kadar Abdallar adıyla anılan topluluklar çıkıyor karşımıza. Bunların kökenleri nedir? birbirleriyle organik bağları ne kadardır kültürel bağları nedir bu konularda çok çetrefilli ve soru işaretleri kafalarda soru işaretleri oluşturan meseleler ama Anadolu'daki abdalların özellikle Yesevi Hayderi ve vefai dervişleriyle bağlantısı olduğunu biliyoruz Kalenderiler üzerinden almışlar bu etkiyi Dolayısıyla Anadolu'da çok önemli etkileri olmuş olan bu abdalların Diğer bir deyişle Abdalan Rum'un arkasında Sünni İslam'dan biraz uzak, heretik bir yapı var. Bu mesele çok önemli. Çünkü az önce saydığım tarikatlarda melami, hurufi, batni etkiler çok güçlü. Aynı zamanda Hint mistisizminden etkiler var. Bunun yanı sıra tenasüh anlayışını yani reenkarnasyonu da o kültürel arka plan Anadolu'ya getirmiştir diye düşünüyorum. Çünkü Alevi Bektaşi inancında Tenasüh yaklaşımı da çok yaygınca bilinen bir husus. Dolayısıyla Anadolu'daki abdalların arkasındaki kültürel plan Horasan'dan gelen bu etkilerle oluşmuş. Bu husus Neşet Ertaş özelinde de çok önemli. Çünkü özellikle tenasüh anlayışından söz edecek olursak Neşet Ertaş'ın da dünya görüşünde bu reenkarnasyon anlayışının olduğunu hem söyleşilerinde söylediklerinden anlıyoruz hem de türkülerindeki sözlerden çıkarabiliyoruz. Bu Neşet Ertaş hakkında pek söylenmeyen bir şey. Ben de herhangi bir kitapta rastlamadım. Ama eskiden beri türkülerini dinlerken bunlar hep aklıma gelirdi. Bu birkaç gündür önceden okuduğum eserleri okuyup tekrar baktığımda ve yeni birkaç yere göz attığımda kani oldum buna. Söyleşilerine bakanlar zaten o ifadeleri bulacaklardır. Ben türkülerinden birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin cehennem azabı zordur, çekilmez, azap çeken hayvanları gördün mü? diye dizeler geçiyor bir türküsünde. Zira bu anlayışta yani tenasüh anlayışında şöyle bir husus da var. Cennet ve cehennemin bizim düşündüğümüz gibi belli yerler olmadığını söylüyor bu kişiler. Aksine bu dünyada doğru düzgün ameller işlemeyen kişinin bir sonraki hayatında daha düşük bir ruh seviyesinde dünyaya geleceğini ve bunun onun cehennemi olduğu yönünde fikirler beyan ederler. Örneğin Neşet Ertaş'ın demin okuduğum dizelerinde böyle bir yaklaşım var. Başka bir türküsünde ise ki bu hafta da o türküyü dinleyeceğiz birazdan. Bir gün olup öleceksen, eğer geri geleceksen, tekrar insan olacaksan incitme canı, incitme. Garip canın yakmana ara, cehennemde düşen dara. Bak ibret al hayvanlara, incitme canı, incitme diye kıtalar var o türküde de. Bu da Neşet Ertaş'ın dünya görüşünde o anlayışın bulunduğunu gösteriyor. Neşet Ertaş özelinden çıkıp da abdallara dönersek o kültürel yapının melami, hurufi ve batini etkiler taşıyan sünni İslam'ın dışında biraz duran bir kültürel yapı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu meseleler çok daha iyi anlatılabilir. Soru işaretleri oluşmuştur kimilerinin kafasında. Zira farklı yaklaşımlar da var bu konularda. Ama sanırım abdalların en azından Anadolu'daki abdalların arka planıyla ilgili kabaca bunları söylemek yeter zannediyorum. Şimdi Neşet Ertaş'ın ilk bestelediği türkülerden birini dinleyeceğiz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk türküydü bu. Kendisinin ifadelerinden aktararak hikayesinden de bahsetmiştim önceki programlarda. Ama şimdi anonsu uzatmamak için ondan söz etmeyeceğim. Türkünün ismi Anam Ağlar Başucumda Oturur ve Neşet Ertaş'ın Zahide isimli albümünden dinliyoruz. Elçek tabip, elçek Sıktı. <gülüyor> Abdallara Antep'te, Orta Anadolu'da, Güney Anadolu'da ve Batı Anadolu'nun bazı kesimlerinde rastlıyoruz. Bunların kendi aralarında farklılıkları olmakla birlikte çok benzer yönleri de var. Bunlarla ilgili birkaç şey daha programın sonunda söyleyeceğim. Fakat günümüzde bazı dinleyicilerin, Neşet Ertaş dinleyenlerin özellikle onun Alevi Bektaş kültürüne mensup olmadığını ve hatta buna şaşırdıklarını gördüm ben özel sohbetlerde, konuşmalarda. Çünkü Abdallar'ın müziğinin klasik Alevi Bektaşi müziğinden biraz farklı olduğunu görüyoruz aslında. Bunun da sebeplerini sonraki anonslarda belirteceğim. Fakat Abdallar'ın nasıl olup da Alevi Bektaşi kültür dairesi çerçevesinde değerlendirilmeye başlandığını şu şekilde anlayabiliriz. Az önce bu Abdallar'ın kültürel arka planında hurufilik, melamilik ve batınilikten etkiler olduğunu söylemiştim. Malumunuz olduğu üzere Bektaşilik 16. yüzyıldan sonra birçok tarikatı ve düşünce akımını kendi bünyesinde toplayarak temayüz etmiş bir tarikat. Birçok düşünce akımı onun içinde erimiş. Bu az önce saydığım akımlar da var Bektaşilik içerisinde. Olaya böyle baktığımızda Abdalan Rum'un yani Anadolu'daki abdalların neden günümüzde Alevi Bektaş kültür çerçevesinde değerlendirildiğini ve oraya mensup olduğunu anlamak daha da kolay oluyor. Böyle bir arka plandan söz etmek mümkün. Bu Anadolu'daki hemen hemen bütün aptallar için ve dolayısıyla Neşet Ertaş için de geçerli. Şimdi dinleyeceğimiz türkü ise Neşet Ertaş'ın Mühür Gözlüm isimli albümünden. Bu da kendisine ait olan bir türkü. Türkünün ismi ise Kar mı yağmış yüce dağlar başına? Karmı yağmış yüce dağlar başına Merhamet eylemez gözlerim yaşına Merhamet eylemez gözlerim yaşına Daha değmemiştim o beş yaşına vurdu hele kırdı kollarımı dalımda nereye gide arz edeyim hali Dünyanın vefasını görmedim Geçti cahil ömrüm Bir murada ermedim Geçti cahil ömrüm Bir murada ermedim Eller gibi demi devran sürmedim, vurdu, Hele kırdı, gollarımı daldı. Nereye gideyim, arz edeyim ha? Kale kırdım, gollarımı daldım. Nereye gideyim, arz edeyim halim? Adalarla ilgili kısaca aktarmaya çalıştığım bu malumatlardan sonra abdal kelimesiyle ilgili de birkaç şey söylemek sanırım yerinde olur. Bu sözcük, sözlüklerde genelde dünya ile ilgisini kesip tanrıya bağlanmış olan derviş şeklinde tanımlanıyor. Örneğin Lugati Nacide'de de Evliyaullah'tan 70 insandan ibaret bir cemaat, Evliya zümresi, dünyadan bir haber şekillerinde tanımlanmış. Osmanlıca olan bu sözlükte de dedemden yadigardı bana, onu da anmış olayım böylece bu arada. Ama kelimenin bu sözlük anlamı dışında etimolojik kökeni de önemli ki oradan bize açılan kapılar neşeter taşım ve mensup olduğu grubun dünya görüşünde de önemli izler taşıyor. Zira bu kelime bedel kelimesinin çoğulu yani abdal Arapça'da bedeller anlamı taşıyor. Sonradan Farsça'da Abdalan ve Türkçe'de Abdallar şeklinde çoğul olarak kullanılsa da kelimenin kendisi aslında zaten çoğul. Bedel anlamına gelmesinin şöyle bir anlamı var. İlk yorum olarak bunu söylüyorum. Örneğin Piusutan Abdal'ın asıldığı gece çok farklı yerlerde göründüğüne dair anlatılan menkıbede olduğu gibi Abdal olan kişi kendisine bedeller yaratarak aynı anda çok farklı yerlerde bulunabiliyor. Anlamlarından birisi bu Abdal'ın ve Abdal'ın bedel oluşturmasının. Bunun aslında önceki yıllarda yeri geldikçe aktarmaya çalıştığım Üçler, yediler, kırklarla da yakından alakası var. Şöyle ki birçok batını i tarikatta ve özellikle Alevi Bektaş kültür çevresinde de kimi insanlar bu dünyayı yöneten manevi liderler olduğuna kanidirler. Üçler, yediler, kırklar ve üç bu manevi yönetimi idare eden insanları anlatıyor. Üçlerden birisi kutbul aktaptır. Yani kutupların kutbu onun yanında bulunan kişiler de kutuplardır. Bunlardan birisi öldüğünde... Kutuplardan biri en başa geçer, Kutbu aktap olur. Ondan açılan boşluğa yedilerden biri geçer, ondan açılan boşluğa kırklardan biri, oradan açılan boşluğa üç yüzlerden biri, oradan açılan boşluğa da halktan biri gelir. Örneğin Anadolu'da piyasada pek görünmeyen kişiler için kırklara mı karıştın, nerelerdesin derler. O kelimenin de daha doğrusu deyimin de kökeni buradan geliyor aslında. Buradan yola çıkarak şöyle bir yorum yapılabilir özellikle üçler ve kırkların abdalları oluşturduğu yönünde malumatlar var kimi kitaplarda. Bedel kelimesine dönecek olursak, demin dediğim üzere biri vefat ettiğinde onun yerine bir alt kademeden birisi geçiyor. Dolayısıyla onun bedelini oluşturuyor orada. Abdal kelimesinin böyle bir yorumu da var. Kitabi bilgilere bakarsak. Bu arada üçler ve kırkların abdallar olarak, pardon, yediler ve kırkların abdallar olarak belirtildiğini söyledim bazı kaynaklarda. Neşeter taşla ilgili bir tespit daha yapmak istiyorum bu noktada. Onun söyleşilerini okuduysanız, röportajlarına göz attıysanız zaman zaman biz kırk kişiyiz birbirimizi biliriz dediğini duyarsınız. Aslında bu ifadenin de az önce aktardığım kültürel arka planla yakından bir alakası olduğunu söylesek sanırım yanlış bir tespit yapmış olmayız. Bu da Neşeter taşla ilgili önemli bir ayrıntı diye düşünüyorum. Bunun dışında. Abdalla ilgili başka bir yorum daha var fakat az önce aktardıklarım kitabi bilgilerdi ve bana bunları nereden biliyorsun diyenlere kaynakları gösterebilirim ki bu programlarda birçok kaynak kullandım ben fakat yapacağım seri programların sonunda kaynakları topluca aktarmak istiyorum. Bir de sözlü gelenekte Abdallarla ilgili bir yorum vardır fakat bu anonsu uzatmamak için onu bir sonraya bırakacağım. Şimdi... Neşet Tertaş'ın yorumuyla ''Niye Çattın Kaşlarını'' isimli albümden bir türkü dinleyeceğiz. Türkünün ölçüsü 8-8'lik, usulü ise 3-2-3. Bu arada 8-8'lik ölçü Neşe Tertaş'ın pek kullandığı bir ölçü değildi. Bunu dinlediğimde ayrıca çok sevinmiştim ben geçtiğimiz yıllarda. Şimdi Neşe Tertaş'ın yorumuyla dinliyoruz. Ve bu arada programın başında bahsettiğim tenasüh anlayışıyla yani reenkarnasyonla ilgili dizeler bu türküde var. Sanırım fark edeceksiniz. Türkünün ismi incitme canı incitme. <Gülüyor> cemalin çekemen onun vebalin incitme canı incitme bir gün olup öleceksin gittiğinden bulacaksın tekrar geri geleceksin incitme canı incitme bir gün olup böleceksin, gittiğinden bulacaksın. Tekrar geri geleceksin. Incitme canını incitme. ağdır incitme canı incitme bir gün olur böleceksin eğer geri geleceksin tekrar insan olacaksan incitme canı incitme Garip canın yakma nara Cehennemde düşen dara Bax ifret, al hayvanlara Cidme can, incitme. Garip canın yakma nara Cehennemde düşen dara Bax ifret, al hayvanlara Canım cidme, Abdal kelimesiyle ilgili kitabı bilgilerden bahsetmiştim az önceki anonsta. Bir de bunun sözlü gelenekte bir yorumu var. Kitaplarda rastlayamayacağımız bir şey bu. Belki tasavvuf eserlerini dikkatli okursak bunlarla ilgili ipuçları bulunabilir ama doğrudan tespitler yok. Bu söz gelenekte bulunan yoruma göre de bedelin şöyle bir anlamı var. Seyri sülüka başlayan talip bir takım sınamalardan geçer ve ona ilham verilir, ona emek harcanır ve onun bu emeğin karşılığını yani bedelini ödemesi gerekir. Elbette buradaki bedel maddi bir bedel değil, manevi bir bedel. Tabi yaptığı riyazeti ve ibadeti de maddi bir bedel olarak değerlendirmek mümkün ama temelde bahsedilen manevi bir bedel. Dolayısıyla seyri süluka giren kişi ona verilen ilhamı ve harcanan emeğin karşılığını vererek abdal olur. Ki aslında sözü gelenekteki bu yorumla az önce anlattığım kitabi bilgilerden çıkan hususlar birbirleriyle bağlantılı. Zira üçler kırklar yediler silsileyi meratibini oluşturan kişiler de bu seyri süluktan geçen insanlar arasından oluyor. Dolayısıyla hem kitabi hem sözlü gelenekte bir bağlantı var. Bunu da sizlerle paylaşmadan atlamak istemedim Abdallarla ilgili olarak. Şimdi Neşet Ertaş'ın Şirin Kırşehir isimli albümünden bir türkü dinleyeceğiz. Türkünün ismi Dertli Yoldaş. Garip gömülü, dertli yoldaşın, neden belli değil baharın kuşun, var mıdır sormazlar ekman aşın, zenginis sen ya bedeller ya paşa, fkarı insan ya aptal deliller ya cingem haşa. Fakir isen aptal değil ya cingan aşağı. Kim onun halını sormuş demezler Cahilin gözünde hormuş demezler Gariplere kim iyi vermiş demezler zengini sem ya be ideler paşa fakir insan ya aptal derler ya cingen haşa haykır sen ya aptal derler ya cingen haşa sen de bir insansın insanlar gibi haksız kazançına sürmedim mi. İnsanın kuralları böyle mi? Zengini sen ya bey, deller paşa. Karayı sen yaptın deliler ya cingen haşa. hakiri sen dal deler ya, ya cingen haşa. Kandıranlar insanlığın matını ne anlar? O haktan bu kandıranlar insanlığın ne olurunu ne anlar? insanlık varlığına olursan anlar zengini sem ya be eller yap Karayı sallan aptal demir ya cingen haşa fakiri <gülüyor> sevme aptal demir ya cingen haşa Boş durmak günahdır, çalışmak sevap. Çalış ne sen sende bir şey yap Çoğalır yoldaşım gör nice ahbap Zengini sen ya bey göller ya paşa Karayılsan ya aptal dinler ya cingan haşa Karayılsan aptal dinler ya cingan haşa Garibim o ol, uyma cahile Şeytanın kazancı nafile hile Sana at takallar, üzülme bile Zengini sen ya bey, eller ya paşa Karayı sen ya, ya haşa Hakiri sen ya, ya Fukaraysan ya abdal Fukara derler ya, ya, ya cingan haşa Neşet Ertaş'ın dinlediğimiz bu türküsünde Fukaraysan ya abdal derler ya cingan haşa Dizelerini duyduk Her kıtanın sonu bu dizeyle bitiyordu Abdal kelimesi aslında demin de aktardığım malumatlardan anlaşılabileceği üzere olumsuz bir anlam yüküne sahip değil ilk başlarda. Hatta Abdalan Rum'un Anadolu'da Moğol istilasından sonra 12. yüzyıldan başlayarak çok önemli bir görev ifa ettiğini ve Abdallar'ın önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda, yükselişinde ve güçlenmesinde bu Rum Abdallarının büyük etkisi var. Anadolu'nun Türkleşmesi'nde de büyük etkileri olmuş bu abdalların. Fakat sonradan ne oldu, nasıl oldu da abdal kelimesi böyle olumsuz kullanılmaya başlandı. Bu gerçekten merak oluşturan bir husus. Fuat Köprülü de örneğin Edebiyat Araştırmaları isimli kitabında bu hususa dikkat çekiyor ve enteresan olduğunu belirtiyor. Örneğin Sıtkı Soylu'nun da Eski İçilde Abdallar diye bir makalesi var. Türk Folkloru Araştırmaları dergisinin. 324. sayısında yayınlanmış. Orada da abdal kelimesinin sırnaşık, arsız gibi anlamlara geldiğini ve halk arasında hatta hırsızlık, cinayet, gasp gibi şeylerin abdalların tabiatında bulunduğunu, düşündüğünü söylüyor insanların. Artık yani kelimeyi kötü anlamlandırmanın ötesinde suç isnadına ve iftiraya kadar varan bir yaklaşım var. Bu gerçekten enteresan bir olgu. Yani abdal kelimesi ve abdallar bu kadar olumluyken bu kültürde ve coğrafyadan ne oldu ve nasıl oldu da böyle tanımlanmaya başladılar. Bununla ilgili çok açık ve net tespitlere ben göz gezdirdiğim eserlerde rastlamadım. Fakat şöyle bir düşüncem var. Yanlış da olabilir bu ama okuduğum eserlerden yine böyle bir fikir oluştu kafamda. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu ve yükselişinden sonra özellikle 16. 17. yüzyıldan itibaren Sünni ...anlayış çok daha keskin bir biçimde yerleşmeye başlıyor. Programın başında abdalların kültürel arka planında... ...melami, batıni yapıların olduğunu söylemiştim. Sonradan da zaten Bektaşi tarikatı içerisinde eriyorlar. Dolayısıyla onlardaki bu Bektaşi ve Melami mizaç... ...onların sırnaşık ya da arsız gibi isimlendirilmelerine sebep olmuş olabilir... Melami Meşrebi'nin ve hatta biraz da Bektaşi Meşrebi'nin böyle bir özelliği vardır. İnsanların ahlaki konularda ne dediklerine bakmadan suçlanabilecekleri şeyler yaparlar. Kul Nesimi'nin de örneğin ben melamet hırkasını kendim giydim eynime dizesi bunu ifade ediyor biraz da. Bu özelliklerinden dolayı sünni anlayışın 16. 17. yüzyıldan itibaren çok daha güçlü ve keskin bir biçimde Yerleşmesinden sonra hükümdarlığı hükümdarlığıyla olan çekişmelerin de ardından Abdallar belki böyle anlaşılmaya başlanmış olabilir. İlerleyen yıllarda da keskinleşmiştir bu görüş. Başka bir mesele de onların müzikle çok ilgilenmeleri. Ama bunu da bir sonraki anonsa bırakmak istiyorum. O anonsta sizlerle paylaşacağım bu hususları. Şimdi Neşet Ertaş'ın Türküler Yolcu isimli albümünden bir türkü dinliyoruz. Türkünün ismi bir anadan dünyaya gelen yolcu. İzlediğiniz için mahlukat var geç bir günler. cehennem azabı zordur çekilmez cehennem azabı zordur çekilmez azap çeken hayvanları gördün mü azap çeken hayvanları Hepisi de bu dünyaya gelirler, hepsi de bu dünyaya gelirler, ana haktır sen bu sırra girdin mi? Ana haktır sen bu sırra girdin mi? dan emanetçi emanetimi alma Ömrüm bağın gülü solmadan ömrüm bağın gülü solmadan kvarık bir canana dostlar ver imni kvarık bir canana Cahillere elinde küsü kederiz Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz Dünya senin vatanın mı? Vurdun mu? Dünya senin vatanın mı? Böyle gelir gideriz Hep yolcuyuz Böyle gelir gideriz Dünya Senin Vatan Abdalların sözlü kültür mensupları olmaları bakımından şiirle her zaman sıkı bir bağlantıları olmuş ama aynı zamanda yine sözlü kültürün de özelliklerinden biri olarak müzikle çok içli dışlı olmuşlar. Halil Bedi Yönetke'nin Derleme Notları isimli kitabında belirttiği üzere özellikle sünni taassubun yoğunlaşmasından sonra müziğe biraz olumsuz bakılması sebebiyle düğünlerde ve toplantılarda Abdallar müzik icra etmeye başlamış. Dolayısıyla Anadolu'nun profesyonel müzisyenleri olduğunu söyleyebiliriz onların. Bu oldukça önemli bir husus. Çünkü Neşet Ertaş'ın da üyesi olduğu Zümre, müzikle çok eskiden beri yakından ilişkili. Fakat bu hususta söylenebilecek birkaç şey daha var. Çünkü az önce sebeplerini aktararak anlatmaya çalıştığım gibi, Abdallar Alevi Bektaşi kültür dairesine giriyorlar. Fakat onların yaptığı müzikte, Klasik Alevi Bektaşi müziğinden çok farklı unsurlar var. Örneğin bir Malatya, Sivas, Erzincan, Tokat, Semahı'nın özelliklerinden çok farklı özellikler taşıyorlar. Bunun temel sebeplerinden birisi müziğin hayatlarının her alanında bulunuşu ve sadece dini düsturlarını ya da evren tasavvurlarını aktarmak için müzik yapmamaları, müziği her an yaşamaları bu sebeplerden birisi. Bunun dışında bu konuyla ilgili birkaç tespit daha yapılabilir. Fakat ben bu tespitleri önümüzdeki haftalara saklamak istiyorum. Programı önümüzdeki hafta bunlarla açma niyetindeyim. Fakat yine burada bir şey belirtmek gerekirse şunu söyleyebilirim ki Abdallar'ın az önce anlatmaya çalıştığım kültürel arka planı yaptıkları müzik, klasik Alevi Bektaşi müziğine benzemese de o dünya görüşünün değerlerini ciddi biçimde taşıyor ve bunun izlerini her an görebiliyoruz. Örneğin Neşe Tertaş çok fazla semah icra etmemesine rağmen aslında bu ifade bile yanlış. Çünkü semahla ilgili bir türküsü var. Semahlar, Mersiyeler, Duaz İmamlar gibi eserlere yer vermiyor. Ama yazdığı ve bestelediği türkülerin arka planında hep o Alevi Bektaşi Kültür Dairesi'nin değer dizisinin unsurlarını görebiliyoruz. Çok belirgin olarak karşımıza çıkıyor bunlar. Buna örnek olarak ''Everim sen oldun, ahirim sensin'' isimli türküyü verebiliriz. Ya da ''Yar imiş meğer'' isimli türküde de bunlarla çok yakından alakalı sözlere rastlayabiliyoruz. Örnekler elbette ki çoğaltılabilir. Önümüzdeki haftalarda belki bunlardan da kısaca bahsedilebilir. Ama şimdilik bu kadarla yetinmek istiyorum. Bu yalan dünyayı anlamlı kılan insanlardan birisiydi Neşet Usta. Ben bir halk müziği dinleyicisi olarak onun artık aramızda olmamasından üzüntü duyuyorum elbette. Ama şu kaybettik lafına da ben biraz tepkiliyim açıkçası. Çünkü Neşet Ertaş'ı kaybedip kaybetmediğimiz bundan sonraki süreçte belli olacak. Bizim onun hatırasını neyle ve nasıl yaşatmaya çalışacağımızla bağlantılı. Şüphesiz türküleri yaşayacak Neşet Ertaş'ın ama bunun ne düzeyde ve ne kadar bilinerek yaşayacağı Dolayısıyla Neşet Ertaş'ı kaybedip kaybetmeyeceğimiz bize ve bundan sonraki yapacaklarımıza bağlı. Bundan sonraki haftalarda da Neşet Ertaş'la ilgili programlar hazırlayıp sunacağım. Birkaç hafta seri programlar olacak bunlar. Ama bu haftaki programı bu yalan dünyayı anlamlı kılan Neşet Usta'nın ruhuna sevgilerimi, selamlarımı göndererek kapatmak istiyorum. Kendi inancım doğrultusunda ona Allah'tan rahmet diliyorum. Urufu şad olsun. Böylece bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Semiye Özer'e çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. sandım ömrümü boş yere çalan dünyada ah yalan dünyada yalan dünyada yalandan yüzüne gülen dünyada Yalan dünyada Yalan dünyada Yalandan yüzüme Gülen dünyada Yalan dünyada, yalandan yüzüme Gülen dünyada Ah yalan dünyada Yalan dünyada Yalandan yüzüme Gülen dünyada Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo Derneğiçesi Semiya e Özel'e teşekkür ederiz.